Bismillahirrahmanirrahim Bugün inşallah konumuz muhteremler Hicretin Medine dönemi inşallah Sebe olsa inşallah Peygamberimizin Medine'ye gelmesiyle Her şey değişti Elhamdülillah o Karanlık gecelerin Zülmeti gitti Medine üzerine İslamın merkezi oldu. Peygamberimizin Aleyhisselam azeti'nin Medine hicreti başı başla bir mucize. Haşa Peygamber olmasa, normal bir lider kumada olsaydı. Önce kendi mekeden kaçardı. Önce kendi güvendiğini sağlardı Peygamber Aleyhisselatı'da. Halbuki o bütün sahabelerine gönderdi. Yalnız Hazreti Bekir'le beraber o çöylere yola çıktı Peygamberimiz. Yolda Suraka gibi kahramanlar Ya Allah biz beraber gelelim dediler kabul etmedik peygamberimizin bu hicreti başlı başlı bir mucize olmuş oluyor peygamberimizin Mekke'den çıktığını Medine'de yol çıktığını duyan Medine'deki Müslümanlar kimler orada mı Medine de hem Medine'nin yerli halkı ensar var Müslüman oldu elhamdülillah bir de bunun ötesinde Mekke'den, Medine'ye göç eden, muhacirin denen eshafi hatırlatları. Peygamberimizin Medine'ye çıktığı duyulunca Medine'liler, orada bulunan Müslümanlar, her gün dışarı çıkıp yollara baktılar, Peygamber'i beklemeye başladılar. Yine Peygamberimizin tam artık Medine'ye geleceği günde yine sabahtan çıkmıştır medyanın dışına beklemişler beklemişler aşırı sıcak başlayınca artık bu sıcakta gelmez diye geri dönmüşler biraz sonra Yahudinin biri bir iş için evin tarasına çıkmış etrafa bakınırken Peygamber'in gelmekte olduğunu görüyor yani gelen bir kişi görüyor ama develi gelen kişi görüyor. Onu peygamberden tahmin ediyor. O Yahudi Müslümanlara haber verdi. Bakın sizin beklediğiniz peygamber geliyor diye. Allah'ın hikmeti muhteremler Peygamber Aleyhisselam Hazretleri çocukluğunda Mekke'de kaybolmuştu peygamberin. Çocukluğunda Mekke'de kayboldu. Aradılar Mekke mükerreme de bulamadılar. Akla gelen tabi Mekke'nin dışına çıkmış olma ihtimali. Bir çocuk da Mekke'nin dışına çıktı mı ölümü sanki yüzde yüz bu kadar der gibiydi. Çöl. Sıcak olduğu için. Peygamberimizin tabi babası yok. Dedesi bizim hayatta. Dedesi Kureyş'in kabilesi olduğu için halk bütün yollara düştüler. Herkes ayrı olan peygamberimizi Aleyhisselam Hazretleri'ne. Bakın Allah hikmetine bakın. Ebu Cehil de o da devesten bindi. Mekke'nin dışına çıktı. O da peygamberimizi arıyor. Kimin nasip oldu? Ebu Cehil'e bak. Berdam ona da ona buldurdu. Ebu Cehil baktı. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'ye bir çalının dibinde, oynuyor gölgede, orada. Ebu Ceyd devesini, aşağı indi, onların bir usulleri vardı. Deve sahibi kim ise, o önde oturur, ve böyle arkaya alırlardı. Ebu bu veci üzerine, kendi öne oturdu, peygam arkasını aldı. Aldı ama deve kalkmıyor. Deve kalkmıyor deve o kadar uğraşırdı ve kalkmıyor. İndi, bindi, ne yapsa kalkmıyor. Sonra bir ara elinde olmadan fark etmeden Peygamber'i önüne aldı, kendi oturdu, hemen deva kalktı, yola gitmeye başladı. Burada allah Teala Peygamber'imizi Ebu Ceyl'e buldurttu. İşte Medine'ye gelişi Peygamber'imizin bir Yahudi Buna bakın vesile oldu Yahudi. Tarsa çıkmış, bağırdı. Ey Müslümanlar, ey Medine ehli. Bakın beklediğiniz geliyor diye. Hemen koşuşlar Medineliler peygamberi karşılamaya çıktılar. Peygamberimiz önce Kuba'ya geldi. Kuba o zaman belki Medine'nin bir köyüydü. Şimdi tabii birleşti Medine ile. O zaman ayrı bir köydü. Peygamberimiz Otraltan geldiği için oraya önce geldi Peygamber Hazretleri ve Peygamberimiz Kubada birkaç gün kaldı, dört gün mü kaldı, on dört gün mü kaldı rivayetler var tam kesin bilmiyor, yalnız Kubada kaldı Peygamber Ali sabbatleri. Tabii yol yolunu orada Peygamberimiz de, o da insandır, o da beşerdir. O yokunluğu vardı. İsa'di Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, gerek Kuba'da bulunan Müslümanlar gerek Medine'nin ileri gelenleri Kuba'ya gelip Peygamberimize hoş gelin diye ziyaret peygamberimiz Peygamberimize Aleyhisselam Peygamberimiz Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, hiç muhteremler bir saniyesini boşuna geçirmedi peygamber. Bir saniyesini boşa geçirmedi. Tabi Mekke'de Medine'ye geldiği, mağarada kaldığı, o kadar çileler çektiği, güneş altından kaldı, ama boşa geçirmedi zamanını. Peygamber Madde Tiri yanında bulunan Kubad Müslümanlar beraber ilk işi Kubada bir mezid yapmak oldu Peygamber. İşte Kuba Mescidi Peygamberimizin bizzat çalıştığı, temel aldığı yer Peygamberimizin ayrıca onun bir özelliği diye var, özelliği var. İslam'da ilk mescit o muhteremler. Evet Kabe de var ama Kabe hadi ve Malesirah'ın İslam'da ilk mescit Kuba Mescidi oldu. Kuba'dan önce bazı Müslümanlar müfriden. Yani kendileri kişiler olarak kendilerine bazı bilir seçtiler meşgid olarak kişi ait olmak üzere. Fakat cemaatte namaz kılmak üzere yapılan ilk mescid İslam'da Kuban meşgidi olduğumu terimler. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri bizzat Peygamberimizde kollarını sıvadı. Eshab'ınla beraber peygamberimiz temelli kazdılar. Taşlaştırdılar çamur kardılar. O zaman betim yok tabi. Çamur kardılar. Altı temeli taş üzere kerpiç olarak oraya bir meşit yaptılar. Yaptılar ve orada elhamdülillah İslam'da ilk olarak açıkça serbestçe namaz kılındı. Cemaat halinde Kuba'da. Tabi bu onun anlamını onlar biliyor muhtemelen. Onlar biliyorlar yani Mekke'deki o zulümden kurtulanlar o basıdan kurtulanlar serbestçe orada namaz kılmaları tabi onlar için fevkalde bir halde onlar için sonra Peygamber Aleyhisselam adetleri bir cuma günü bir cuma günü Medine'den Kuba'dan çıktı Medine'ye doğru Kuba Medine'ye yakın 4 kilometre bir şey. O kadar bir şey buraya. Peygamberimiz Aleyhisselam adetleri devesine bindi. Medine'den Peygamber'e karşılamaya gelenlerle birlikte Peygamberimiz aşırı yukarı 100 kişiyi bir kafir Tabi yavaş yavaş Allah'ın ile o manevi feyizlerle tabi ne mutlu orada bulunanlara müteviz. Onlara bunlara kardeşe. Yani bu öyle bir tarih hikaye değil mutaallimler. Bir bakın, sonu, peygamber bakın. Allah'ın son peygamberi Muhammed bin Biya ediyor Kubadan Medine'ye gidiyor peygamberimiz. O kafilede de her biri tabi sahibi kavuzları Kafile bir Allah'ın zikirle meşhur olarak yavaş yavaş yola çıktılar. Yolda öyle vakti oldu. Öyle vakte oldu. O günde cuma idi. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri hemen yoluna, peygamberimiz yolun sonuna döndü. Orası bir vadi, boşluk vadi idi. Peygamberin vadinin üst tarafına doğru devesiyle de geçti. Deveden indi. Hep aşağı indiler. Orada ilk olarak Peygamber Aleyhisselam Hazretleri cuma namazının hutbesini okudu. Cuma namazını kıldırdı. Şimdi bir Beşit var hala o zamandan beri ismi de Cuma Mescidi. Yalnız bir fark var şimdi. Şimdi Kuba'dan Medine'ye giderken Beşit'iniz sağda kalıyor. O zaman Peygamberimiz izlediği yol başka olmuş, başka olmuş. O zaman Peygamber Kuba'dan mescide giderken mescit solda kamış oluyor kalıyordu. orada elhamdülillah ilk hutbe Açıca okudu, peygam okudu. İlk cümarmazı kılındı. Ondan sonra tekrar herkes devrene bindiler. Medine'ye, yani Şehir Mekre'den doğru harekete başladılar. Medine, tabi bu haberi aldı. Erken haber aldı Medine Münevver'e. Medine Münevver'e hiçbir hayatında görmediği günü yani coşkulu günü, bayram günü o gün yaşadım o gün yaşadım Medine'de artık herkes böyle çoluğu çocuk ihtiyar, hasta, kadın kim varsa böyle yaşlı kadınlara bile böyle kimse kalmadı herkeste muazzam bir sevinç, coşku Resulullah Medine'ye geliyor Resulullah bizim olacak diye tabi kimse gelmez. O belli peygamber geliyor, artık onların olacak. Medine'de bunlar muhacirin vardı. Mekke'den gelen Müslümanlar. Onlar tabi Mekke'de vatanını terk etmiş, evini terk etmiş, hiç terk etmişler. Onlar onlara acı gelmedi de, peygamberizin sohbetlerine yoksun kalmak, onları o yakıyordu. Derdi. Yani bir peygamberin yanında bulunan, onun sobeni dinleyen kişinin aldığı o manevi feyiz, o ruhsal hava, ruhsal zevk, o atmosfer onları muazzam boşlukta bıraktı Medine-i Şimdi bu muhacir hazretleri bu zevki birlikleri için artık onların sevincine bilinmiyorlar böyle. Her biri gözyaşı tamıyorlar böyle. Kimi hışkır hışkır ağlıyor böyle. Yerlere düşüyorlar Resulullah geliyor diye. Yine Medine de Mekke'ye gidip de Akaba'da biraz da peygamberimize yani peygamberimizi gören Müslümanlar da vardı. Onlar da bu hasrette. Bir de Medine Münevvere'de henüz daha peygamberimizi görmeyen Müslümanlar vardı. İman etmişler. O ana kadar tabi'in makamında, o ana kadar. Tabi onların her birinde peygamberimizi görme arzusu, iş, yalkı işlerinde o işlerinde gençler sıralanıp yollara çıktılar Onun zaman tabi atılmıyor tabi o zamanlar kadınlar yollarda herkes yollarda bazı kadınlar da çocuğunu kucara almış izdihamlar sokağa çıkamayanlar evin tarasına çıkmışlar orada kelimet olm çatı olmuyor Medine'de evler hep düz oluyordu tarasına çıkmışlar kadınlar herkes Resulullah bekliyor derken Peygamber Aleyhisselam Hazretleri göründü. Seni yetül veda denen bir yer var. Seni yetül veda Medeneliler gelen çok değerli konuklarını orada ve Orada uğurluyormuşlar. Bir tepecik var orada. ismi seni yetül veda diye. İşte Peygamber Aleyhisselam Hazretleri orada görününce Orada görünce artık tabi yani nasıl anlatamayız seviyor o yaşayanlar, bilim muhteremler. anlaşacağımız tabi denizden bir damla olmaz. Öyle bir coşku oldu tabi işte. Allah diye bağıranlar böyle, ağlayanlar, ken tutamayanlar böyle, o kadınlar, kızlar, çocuklar çocuklar barışıyorlar Câir-i Resûlullah câir diye çocuklar barışıyorlar kadınlar tarasadan ehlem verirseyle ya Resûlullah ehlem verirseyle ya Resulallah. diyorlar bir de orada tal'al bedr-ü aleyna min senedir veda diye bu kasideyi seyren başladılar tal'al bedr aleyna bedir. Ay'ın üç isim vardı Arapçada. Hilal, Kamer, Bedir. Ay bir iki günlükken Hilal denir Arap denir. Hilal denir aya. İki günden sonra aya Kamer deniyor. Ay tam yuvarlak. Tolunay oldu mu da ona Bedir deniyor. Şimdi bak böyle diyorlar. Tale al bedru aleyna Bedir. Yani Tolunay gibi Resulullah ay gibi nur parlayak, değil mi geldi diye Kastet söylüyorlar. Peygamberim deve üzerinde Medine'ye giriş yaptı elhamdülillah. Şimdi bir şey kaldı tabi burada. Haydunu gereken bir mesele var. Peygamberimiz acaba kimin evine inecek? Kime misafir olacak? Henüz tabi Medineliler yeni Hüsnü oldukları için de eğer Peygamberimiz birisi evine giderse öbürünün tarafında hatırı kalacak şimdi. Özellikle Medine'nin eşrafı ileri gelenleri bunlar. Buna tabi sahip çıkıyor peygamberimize. Evleri daha müsait, evleri daha geniş, halleri daha güzel. Her birinin tek arzu, isteği Resulullah el misafir olsun. Kim istemez tabi. Bunun için başladılar Medine'deki ne kadar ev varsa muhteremler her biri erkenden kalkmışlar Evlerini temizlemişler kadınlar. Bütün kadınlar evlerini yıkamışlar, temizlemişler. Evinin sokakları süpürmüşler, temizlemişler. Resulullah inşallah bize gelir diye her birinde bu işte arzu var. Peygamber meydana giriş yapmayacağın şehir merkezine ile gelen eşraf. Ya Allah, lütfen bize buyurun Ya Resulallah evimiz geniş, müsait rahat edersiniz. Peygamber şeref buyurdu muhteremler. Kimsenin kalbi kırılmasın. Hatta biri birini de hasidik yapmasın diye Peygamber şeref buyurdu. Ben deveme tabiyim. O Allah'ın yönlendirmesinde benim devem. Devem nereye çıkarsa oraya ben misafir olacağım. Bunun üzerine baktık ki devede. Koştur evlerine devenin sevdiği en güzel otları kucaklayıp yola çıktılar. Her kapı açık Adına kadar, Çoluğu çocuğu kadının kapıda, erkek kapıda, her bir yaşlı gözleri ağlıyorlar, yarışta bize buyur diye ve erkeklerin ellerinde devenin en sevdiği taze güzel otlar, deveye bunu gösteriyorlar. Ki deve ota e, tam olarak gelsin derlerinden Hatta bazı devenin yulana yapışıyorlar, bize gelsin derlerden, peygamber gülümsüyor. Devemi rahat bırakınız. O Allah'ın yönlendirmesinde der. O ilahı yönlendirmede rahat bırakınız. Bu şekilde, tabi deve de boş değil muhteremler. Yani emin olun taşlar bile boş değil böyle. Her bir Allah'a bir his duygu vermiş onlara da. Deve de taşıdığı yükün fa e farkında devede. O da o feyiz anasırı almış devede. Deveye bakıyorlar. Deve böyle başlayan bir sağa çeviriyor, bir sola çeviriyor, hafif başını sallıyormuş. Sanki halkı selamlıyor böyle Deve böyle ağır, ağır, ağır geliyor deve. Ne yularına, yapışanlara bakıyor, ne alttan ne bakıyor deve. Resulullah taşıyan deve, bana bir deve tabi. Yalnız başına hafif bir sağa, hafif bir sağa başa atmıyor. selamlıyor deve. Böyle deve gele gele gele gele bir boş arsa vardı. Onunla deve çöktü. Arsa boş arsa. Deve çöktü ama deve dizi üzerine çöktü. Göğsünü yere koymayan deve. Bir deve dizini üzerine çöktü mü hemen yine kalkarmış onlar bunu biliyorlar tabi. deveme kalktı yine. Boş alsa. Sonra bu deve o arsayı geçti. Yavaş yavaş geçti. Azıcık geçti. Ondan sonra bir eve yaklaştı. Kimli evi muhteremler? Issal-ı methum bulunan. İnşallah hepimizin öneri olacak muhteremler. Biri yörede bir sahabe varsa inşallah mahşer günü önümüze geçecek önder lider olacak 15'ten maharetli muhteremler. İstanbul'da Eyüp'te bulunan Eyüp Hazretleri. Asıl ismi Halid bin Zeyd Elensar asıl isimleri. Bu Eyüp Hazretleri de evini süpürmüş hanlar beraber onun çocuklarıyla kabalıktı. Evini süpürmüş, temizlemişler ama kapın dışarı çıkma utanıyor. Kapı açık, kapıda gözleri yaşlı Resulullah karşıdan bakmış, dalgın dalgın bakıyor gözleri yaşlı. Hanımı heyecanlanıyor, duramıyor hanımı, çıksana diyor, otal sen diyor hek ot alıyor kucağına. Belki deve buraya şeker Şöyle konuşamıyor artık, sesi kısıyor, boğuluyor da. Diyor ki hanımına utanırım ben diyor. Bu kadar eşya var ki Medine Münavere de. Resulullah bize burada otururum beni bize mi layık diyor. Başkanın layık haber böyle diyor. Kendinin gayet tabi aşağı görüyor. Gerçekten fakirmişler durumunda. Böyle yalnız kapı açık kapıda yaşlı bir Resulullah bakıyor. Deve geldi geldi. Onun tam kapısı önünde durdu, deve çöktü. Deve çöktü, deve gövsüne yere koydu, tam yere oturdu deve. Bir de deve yanağını, yani yanağını yere koyup bir bağırdı. Deve yanağını yere koyup bardı mı artık deveyi kimse kaldıramaz, gitmez biz artık. Deve usulü böylemiş böyle şey. Deve böyle yapınca anladılar ki deve orada kalacak artık. Fakat inanmıyor ama Eyüp Sanat Zeydiler, ama Resulullah'ın geliştiği derletten hala şaşkın duruyor. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Yavaşça böyle inmeye başlayınca hanımı koş. Ya Ebu Ayıp deyince hemen kendine gel ağlara koştu. Peygamber elini tuttu, indirdi. Eşşar'ı da aldılar. Oraya geldi muhteremler. Şimdi bir de şeye gelelim inşallah. Devenin ilk çöktüğü boş arsa. Neden oraya çöktü deve acaba? Madem deve ilahi yönlendirmede tabi boş çekmemesi gerekiyor demenin ilk çıktığı yer boşarsa, işte orası meşli olan yer muhteremler. Ravza-i denilen, yani haram-i şerifin merkezi olan yer. Orası tabi sonra yapıldı. Orası sonra geleceğim inşallah, nasip olsa. Peygamber Aleyhisselam hadretleri tabi eve geldi. Ev iki kaptı muhteremler, altı taş, yani birinci kat taşla ölünmüş, üst katı kerpişle ölünmüştü evin. Elhamdülü nasıl bu evi gördü muhteremler. Şimdi tabi yıkıldı şu anda. Yıkıldı. Evin tarafı değil, gidenler medenini bilirler. Peygamberimizin kabriş şerifi. kalmış kabri şerifi. Üzerinde yeşil kubbe. kubbe hadra deniyor. Kubbi hadra'nın tam hizahı karşısında kütübana vardı. Orada kütüphane vardı. Kütüphanenin yanı başında yani kıbleye bakınca soldaki müdaryanın tam yasasını bu evdi muhteremler. Ev orada bir böylece. Eyüp ev Sandrı'nın evi oradaydı. Altı, bir, iki katı bir katı taşla örülü. Üzeri kepliş örüldü. Elhamdülillah evi gördü muhteremler. Ev tabi haraptı. Ta o zaman kalan bir ev. Ev haraptı tabii. Oraya geldi. Şimdi, acaba Peygamber Aleyhisselam Hazretleri neden o eve geldi ama şimdi? Hikmetin ne acaba muhtemelen? Tabi bir şey, boş değil muhtemelen. Melih Yemen hükümdarlarından onlara tübba aderlerdi. Yemen hükümdarlarına tübbâ derlerdi. O hükümdallardan biri ki Kur'an'da iki yerde geçiyor Duha suresinde yine Kur'an'da Kavsus'e geçiyor ve kavmü tübbâ diye geçiyor bu tübbâ ateş peresmiş kendisi fakat Yemen'de duyuyor bu, el kitaptan duyuyor ki ahir zaman peygamberi Mekke'de doğacak. Mekke'de büyüyecek. Mekke'de buna peygamberlik verilecek. Sonra Mekke'den Medine'ye gidecek. Oraya yerleşecek. Ve orada medfun olacak. Bunu duymuş. Merak ediyor. Yemen'den Mekke'ye geliyor. Tabi önce Mekke yakın Medine'ye. Mekke'nin güneyinde olduğu için bu tübba ordusuyla birlikte Mek' mükerremeye geliyor Kabeyi görüyor soruyor bunu kim yaptı bunu diyorlar Ali İbrahim Aleyhisselam peygamber bunu yaptı Peki işte bu ne yapıyorsun bu beti şerefi taaf üzl diyorlar O günkü Araplar tabi İslam'ı bilmiyorlar ama Hz İbrahim'den kalan inançları doğrultusunda onun kutsaldığını biliyorlar onu tabi ediyormuşlar bu Tübba da Kabe'yi tavaf ediyor o güne kadar Kabe'yi muazzama çıplakmış taş da ölmüş o şekildeymiş Tübba bakıyor madem ki buna bir peygamber bina etti madem ki Allah'ın kutsal bir beytidir, niye bu kuş çıplak bu? diyorlar ki biz onu örterim diyorlar onu örtmek için diyorlar, bize imkan diyorlar böyle Araplar o halde emir veriyor en güzel ipekten kumaşlar yapılıyor yemeden getiriliyor ve Kabe-i Muazzama'ya ilk örtü örten astar örten oğlu Tubba ilk. ondan sonra devam ediyor her sene değişirsin böyle her sene değişiyor bir zamanlar Osmanlı padişahları İstanbul'dan gönderilmiş özel bir alayla İstanbul'da ancak bir senede o kadefeden yapılıyor, işleniyor, yazıları yap, yap, altından işleniyor. İstanbul'dan Padişah'ın liderliğinde merasimle, tekbirle gidermiş. Sonra Mısır göndermeye başlamış. Şimdi kendi bunu yapıyor. Her sene değişiyor. Her sene değişiyor. İlk o yapmış bu kisveyi Kabe Muazzama'ya. Sonra Mekke'den Medine'ye gidiyor. O ahır zaman peygamberinin Yaşayacağı yeri göreyim bakayım diyor. Medine'ye geliyor. O zamanki Medine küçük bir köy halinde. İnsanlar dağınık yaşıyorlar. Fakat Medine'ye gelince Medine'yi çok ama çok seviyor. Ona hoş geliyor Medine münevvere. Ah diyor bilsen Resulullah'ın gelmesi yakın. Ben diyor kral hükümdarını bırakırdım. Burada çabuk olurdum. Onu beklerdim diyor. Ama bilemiyorum diyor bunun üzerine oradan bir arsa alıyor oradan bir arsa alıyor oraya iki katlı ev yapıyor işte altı taştan bir katı üstü kerpiçten oraya bir ev yapıyor oraya ve oğlunun birini oraya yerleştiriyor oğlunu bir yerleştiriyor evladım diyor ahir zaman peygamberi senin zamanda gelirse diyor ona bir de emanet bıraktı bir deri üzerine yazı yazdı. Yazı sor söylemi inşallah oradaki muhteviyatı inşallah. Onu ipeklere sardı. Onu güzel bir sandığa koydu. Kilitledi. O'ndan teslim etti. El yavrum eğer senin zamanında ahır zaman peygambere gelirsen bu emaneti ona verirsin. Ona selamı söylersin. Beni ümmete kabul etsin dersin eğer senin zamanda gelemezse hangi oğlunu daha çok seviyorsan güveniyorsan ona bunu teslim et bu öde o otursun o beklesin onun zamanda gelemezse o da en sevdiği oğluna güvendiği oğlunu bu evde otursun onu beklesin buyuruyor işte Eyvus Hazretleri Muhitteremler onun 21. kuşak torunuymuş Hazretleri Peygamberimiz Aleyhisselam adetleri tabi yani ezelde her şey hazırlanmış kaderde takdir olmuş böyle şey. Peygamberimiz Aleyhisselam adetleri eve geldi, işini girdi. Deveyi de başka bir sahibi aldı. Onu kendi evine götürdü. Peygamberimizle beraber içine doldu Medine'nin ileri gelenleri. Tabi her bir peygamberimize hoş geldiniz beldemize ya Resulallah diye otururlar. Orada hadi i Cebih -i Selam geldi. Yer minyater geldiler peygamberimize. Medine'ye hoş geldin diye peygamberimize. Bir anda o ev dünyanın en kutsal yeri olduğu bir anda. Kabe'de geçti. İçinde Resulullah var mı? Çünkü Resulullah olmasa Kabe'de olmazdı. Kabe'de olmazdı. Bir anda o ev dünyanın en kutsal, en mukaddes yeri oldu. Ev tabi hepsini amadığı için bölük bölük, böyle grup grup, on kişi, yirmi kişi geliyorlar. Peygamberimize hoş geldin diyorlar. Peygamberimizi görmeyen göze Peygamberimizi görüyor. Onun sohbetini dinliyorlar. İmanları tazeleniyor. O arada bir de bir yavdu alime geldi Medine'den. Abla bin selam isminde o da geldi bakayım dedi bir göreyim bakayım dedi peygamberimizi gördüm, peygamberimize üç tane soru sordu peygamberimize bu hadis-i şerif vardır ama o koneşlerine girmeyeceğim biraz geniş olduğu için peygamber buyuruyor ki Ya Resulallah, eğer hak peygambersen sana üç tane sorum var bunlara cevap verir iman edeceğim Peygamber Efendimiz buyurdu. Ya Abdullah az ve cevabı geldi senin bana soracağını haber verdi cevabını da söyledi bana. Hemen tabi söyleyince hemen kelime şahidi getirirdi. Orada Müslüman oldu. Onun Müslüman tabi Medine daha başka bir hava oldu. Yahudu alim olduğu için bu şekilde Peygamber Efendimiz orada kaldı orada kaldı ama insana tabi tatbir olamıyorlar, yetmiyor namaz vakti geliyor, ya orada kılınıyor ya dışarı çıkılıyor bir arşeye gidiliyor, bir yere gidiliyor herkese istiyor ki namazı cemaata beraber haber kısımlar erkeği kadını herkese istiyor ki peygamberin sohbetten sürekli bulunsunlar, bu imkan yok tabi, bu işin ne gerekti bir meşrik yapılması Dediler ki Ya Allah bir meşri yapsak dediler Ya Allah. Eve herkes gelemiyor, çekiniyor, eve herkesi almıyor. Biraz ederek büyük meşri yapalım, bütün cemaatini alsın, toplasın. Ve Medine'liler kenarlarla konuşmuşlar, bazı yerleri tesbih etmişler. Peygamber şey burada hayır dedi onlara. Meşri'nin yeri hazır, hazır. Neresi Ya Allah? Devnen çıktığı yer, devnen çıktığı yerde mutlayanlar beşlerin kapısı olur bakın kapı. Şimdi gidenler tabii hatırlarlar rafzayın mutahdenen kısm, Peygamber'in kabilen mi bir arası bence. Orada mirab var önünde. İmamın az değil de, raf mirab var, mirabın sağında kapı var. İşte deve oraya çekti mutlamedar, oraya çekti, orada bir kapı olacak bence kapı olacak Peygamberimiz sordu şimdi alehsen madderi Medinelilere bu asa kimin? Bursa abi kim? Dediler yarasıyor Allah'a iki yetim vardı dediler. Sehl ve Süheyl isminde iki yetim vardı dediler. Onların bu Peki kim onların velisi? Esad bin Zürer Hazretleri. ilk Müslüman Medine'lerden. Altı kişiden başlıyordu. O da onların velisiymiş yetimlerin. Peygamberin çağırdı. Derler de derler ki bu durum bu şekilde. İki çocuk demişler ki ne olur Esad amca demişler ona. Biz demişler para istemiyoruz. Bizden bu hiba olsun. Biz para istemiyoruz. Peygamber kabul etmedi. Onda daha çocuk peygam buyurdu. Orada bir heyet toplandı. Onun değeri tespiti yapıldı. 10 miskal altın diye tespit yapıldı. Bunun üzerine peygamber döndü Hazreti Ebu Bekir'e. Ebu Bekir bu parayı sen ver. Ebu Bekir tabi artık doğuştu muhtemeler. O kadar sevindi. Herkes verecek ama peygamber buyurdu. Hazreti Bekir onu verdi. İşte orası Az-ı Bekir'in vakfı bakınız. Vakfı ben. Ne Nemut Doğan'ı var. onun vakfı orası. Orası hurma kurttan bir yermiş orası. Hurma kurtularmış. Hurma ağaçları da varmış. Hatta eski müşlerin bazı mezarı da varmış. Mezarlara kazıldı. Kimi çıkıp başka götürüldü. Ağaçları kesildi. Tesvi yapıldı toprağa sonra sıra geldi temel kazılmasına. üç zira yani aşağı yukarı bir buçuk metre temel kazılı muhtemelen bakınız Bakın işi nasıl sağlam da yapıyor muhtemelen işi. yapıyor bunun üzerine tabi sahabeler peygamberimiz taş taşıma başladılar o güne kadar Arabistan'da muhtemelen ne kadar eşraf Allah ile gelinler varsa onların iş yapması ayıpmış. Her birinin tabi köleleri var. 3 tane 5-10 tane köleleri var. Yani o ileri gelenler köle sahibi olanlar onlar ellerine bir işe sürmezlermiş. Oturlamış gölgede yalnız emir verirlermiş. Peygamber ise bunu bildiği için Aleyhisselam Peygamberimizin bu gelene yıkmak için Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri bizzat kendi peygamberimiz peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri gitti etraf dağlardan taş omuza alıp getiriyor. Bunu gören tabi medeninin eşrafı şaşırıyorlar. ama ne olur yarısıyla Allah. Lütfen sen otur. Efendimizin köylerimiz var. Hayır olmaz. Bu Allah'ın meşrididir. Bunlar hepimizin bir kızı olsun bunda buyurdu. Tabii peygamberimizi gören o ileri gelenleri her bir an işi yaptılar böylece ve köle efendi fark böyle kaldırıldı vardı kaldırıldı ondan sonra tabi çamur toprak taşındı, çamur karıldı temeli örüldü üzeri duvarı kerpiş kesildi kerpiş yapıldı tavanla gelince tavanla kapacak bir şey yok tabi fakültesi o zaman Medine Milerde var, hurma ağaçlarının gövdeleri direk olarak dikildi, hurmanın dalları da üzerine yalnız bir gölgelik yapıldı. Sayaban deniyor, gölgelik yapıldı. Hatta bazen yağmur yağdığı zaman alanlarına böyle çamur olur bile sahabelerin yağmur yağdığı zaman. Tabi az yağmur yağar oraya. Elhamdülillah Medine Emine'de de Meşrit yapıldı. Meşrit bitti. Artık Müslümanların... ...en büyük bayramı oldu. İçinde 5 raket namazı... cemaate kılmaya başladılar. Bir de bunun dışında... ...Peygamberimizin sohbeti... ...devam ediyor. Peygamberimiz dönüyor... ...namazı mütakip sahabelerine... ...tabii sürekli... ...Peygamberimizin malevi sohbetleri... ...bu arada etraf Kabe'den gelen yeni Müslümanlar, yeni müminler, muhacirin geliyorlar. Meşrid bitince onun yanına peygamze bir de ev yapıldı. Yani ev dil dağılınız o da yapıldı, o da Yani Peygamber'in evi tek oda. Oda yapıldı. Peygamber'in bu evi odası tamamlanınca Peygamber oraya taşındı. Gida'ya kaldı misafir. iyi kaldı Erdem evet. e. O da peygaması Hazreti taşındı oraya. Medine-i ne oluşun şimdi azı cemaatimiz? Müslümanlar Mekke'deyken dağınık bir cemaat halindedir Müslümanlar Mekke mükeremede. Cemaat öyle cemaat ki bir araya gelip toplanamıyorlar ama. Ancak gizden gizliye birbirini görüyorlar. Kuru şeklinde birbirine haberler gönderiliyor. Gizli bir çalışma faaliyet vardı Mekke-i Mükerreme'de. E, her biri peygamberimizi her zaman göremiyorlar peygamberimizi. Dalip bir halde dediler. Elhamdülillah Medine-i gelince meşrit yapıldı. Daha Müslümanlar beş vakit namazda bir ardalar. Peygamberimizle beraberler. Artık o korku günleri gitti. O zulmat gitti. Bası gitti yalnız bir şeyleri kaldı bazıları namaza geç kalıyorlardı bazıları o dönemde saat yok tabii saat yok ancak vakitler güneşle biliniyor ama bazen güneşle olmuyordu hava bazen kapalı bulutlu oluyordu bunun için bazıları namaza geç kalıyorlardı ya cemaate kaçırıyorlar ya da sonradan yetişebiliyorlardı. Der ki bir gece yarısı Resulallah namaz kılınacağı zaman acaba bir alamet olsa bir belirti olsa yani namaz kılınacağı vakiti belirleyen bir şey yapsak acaba Resulallah nasıl olur ve iyi olur. Eğer bir konuda peygamberimize Allah tarafından vahiy emri gelmemişse peygamber üzere kendi emri yapmaz o işi. Peygamber eshabından danışır, müşavir eder karar ne çıkarsa meclisten onu uygulardı muhtemelen. Eğer bir konuda Allah'ın emri vahiy varsa tabi tabi olunurdu. Peygamber buyurdu şimdi peki hesabım ne yapalım? Nama vaktini belirten ne yapalım şey acaba? Biri çıktı, bir ateş yakalım dedi şöyle bir yere. Bu her tarafın görünür, öyle geliriz. Peygamberimiz bunu iyi görmedi. Ateşe tapınanlar olduğu için, onlara benzemek için. Bazıları işte bir çan çalalım dediler. Ee, Bizanslar Roma'ya gidenler orada görmüşler, çanlar kilise duymuşlar. Bir de çan çalalım ya Allah. Peygamber bunu da doğru görmedi. Bu da Hristiyanlara benzeme diye. Bu şekilde bazı görüşler atıldı. Hiçbiri benimselmedi. O gece sahabeden pek çok kişi, bu arada Zeydans Hazretleri o gün oruçluyormuş. Eve gitmiş. Evde de iftarını açacak ne bir löküm ekmek ne bir hurma var. mı gün Eve gidiyor. O gün zaten gece aç. Sahura kalkmadan yani yemek yemeden sahur oruç tutmuş. O gün de ağır bir işi çalışmış kurma bahçesinde. Açlığı yorulmuş. Yasin minik evine gidiyor. Evine de bir lokma bir şey yok. İftar açacak. Açlığından uzanıyor. Uyku ve arasındayken bakıyor iki melek iniyor gökten. Medine'nin yüksek bir evin tarasına dikiliyorlar. Orada biri ezanı okuyor muhta ilk olarak arkadaşlar. Allahu ekber, Allahu ekber ezan okuyor. Sonra biri oturuyor, kalkıp bu defa kıamete getiriyor. Sonra dönüyor bu Hazreti Zeyd Ensari'ye. Git Resulullah'a söyle, siz de böyle yapın diyor. O hemen geldi Peygamber Efendimiz Hazretlerine. Ya Resulallah, ben böyle böyle gördüm. Zaten Peygamberimiz Mirac'a giderken de Beşiklisi Aksa'da da cevab okumuştu orada. Kame demişti. Peygamber bu da geldi. Peygamber buyurdu ki, tamam yazet doğru. Ona şöyle buyurdu. Yazet, git Bilal-ı e söyle. Onun Sisiyet okumaya daha müsait. Onun durum daha müsait. Onları da okusun buyurdu. Ve elhamdülillah ondan sonra da Medine'de ezan da okumaya başlandı. İlk Medine'de ezan okunduğu zaman Medine münevveresi sanki sarsıldı muhtemelen. Heyecandan, sevinçten. Neden? akılana şu geldi. Hazibela Habeşi. Mekke-i Mükerreme'de köleydi. İlk imad Müslüman'dan Müslim'dan kendisi idi. Sırf Allah bir, ehad, ehad. Allah bir. Allah bir dediği için çok ama çok işkence gördü orada böylece. Dövüldü, taşlandı, yerlere yatıldı. Günlerce asfesiz kaldı, çıplak kaldı. En sonunda boynu ip bağlayıp bunu Mekke'ye sonra koşturmaya başladılar. Sonra Zöbük'e bunu elamda gördü. Satın aldı bunu, azat eyledi. Şimdi aynı birerli i Habeşli o zaman minare yok tabi. Meclis'e en yakın en hangisi hangisiyse o üzerinden çıkardı. Üzerinden çıkardı oradan. Oradan dönerdi kıbleye. O zaman kıble meşri yapsaydınız daha. oradan kıbleye. Başlardı Allahu Ekber Allahu Ekber En büyük Allah'tır. En büyük Allah'tır. Eşhedü en la ilahe illallah ben şahat ediyorum, inandıyorum ki Allah'tan başka ilah yoktur. Ezan okurdu. Bu şekilde elhamdülillah namaz kılınıyor, sabit yapılıyordu. Peygamberimizin mescidi, peygamberimizin döneminde yalnız namaz kılınan bir yer değildi. Her iş orada olurdu böylece. Devletin işleri, gene elçiler, oraya gelirdi. Eğer savaş olacaksa, onu toplanıp ona konuşurlardı. İlim öğrenen orada öğrenirdi böyle. Konu öğrenen orada öğrenildi böyle. Hatta çok kişi nikahını orada yapardı böylece. Yani onların her şeyleri neşidi böylece. Devlet işleri de, askeri işler de, hukuk işleri de, hükümlerde, her şey orada görülürdü. İşte sahabeler orada Yetişler muhteremler. Elhamdülillah İslam devleti kendiliğinden meydana geldi. Yani peygamberimiz ben devlet kuruyorum işte ilah ediyorum. Yok muhteremler neyse. Orada İslam devleti kendiliğinden oluştu. İslam yaşandı. Allah'ın Kur'an'daki emirleri neyse onlar uygulandı. Sahabeler bütün yaşantılarında her şeylerinde İslam'ı uyguladılar. Tabi Peygamber manevi doğal olarak de orada. Devletin başka olmuşluğu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın İşte orada elhamdülillah İslam devleti kendinden meydana geldi. İslam yaşandı. Bir de ayrıca Medyende bulunan iki kabile vardı. Evs Hazrec diye. Bu iki kabile birbirinin düşmanıydı bunlar böyle. Aralarında hep bir savaş oldu aralarında aralarında böyle işe. Asırlık bir düşmanlık var aralarında böyle. Işte. Asırlı düşmanlık böyle. Aniden ufak bir olay, küçük bir kıvılcım birden beri parlardı. Bu iki kabile divin düşüyorlardı böyle işte. Hemen gençler evlerine koşarlar. Kılcını kapan, okunu kapan ortaya gelirdi. Böyle sürekli savaş olurdu. Tabii savaşta nice gençler ölürlerdi muhteremler. Nice kadınlar genç kalan dul kalırdı. Çocuklar yetim kalırdı. Ana babalar ağlardı. Evladım gitti diye dökerlerdi. Ama 15 gün sonra bir ay sonra tekrar savaş, tekrar savaş, tekrar savaş böyleceği olurdu. İşte elhamdülillah İslam'ın Medine gelmesiyle bu savaş bitti. Bu kim? Muhabbeti, sevgiye dönüştü. Eğit Hacet kabilesi mesul kişiler beş reket namazda mescitte, yan yana böyle. Omuz omuza hep beraber oldular. Elhamdülillah öyle bir kardeşlik oldu ki Medine Münevvere'de dünya öyle bir kardeşlik görmemiş yüzünden. gelen muhacir evlerini aldılar bunları barındırlar evlerini böldüler hatta bir odası olanlar vardı Medine'de tek bir odası vardı ama bir muhacir kardeşi gelmiş o da ortaya bir perde geldi kendi bir tarafında çoluşuna beraber Kardeşi oğlunun oğlu öbür tarafına muhtemelen bu şeker efendim. İşte azı cemaatimiz. Bu peygamberimizin hicret olayı Müslümanları o kadar etkiledi ki çünkü bütün inkilabat oradan meydana geldi. Bütün değişim oradan başladı. İslam oradan dünyaya yayılmaya başladı. Başladı peygamberimizin doğumu, peygamberimizin, peygamber olayında olayını da açtığı olayı, ondan sonra hep bu hicri tarih orada konuşmaya başladı. Ondan evvel, efendim işte fil vakası, daha evvel filan kıtlık günleri, filan kabile reisinin günleri, bunlara konuşulurmuş. Tarihi başlangıç olarak, işte ben şu tarihte doğmuşum, şu da doğmuşum diye en son fil vakasıydı bunlarda. Fakat bu hijet olayı olunca hepsini geçti. Elhamdulillah Müslümanların da bu hijet muharamayı hiji başı oldu muhteremler. Dün muharremin biri idi. Bugün ikinci günü yani Cuma günün akşamı. Cuma günün akşamı bütün İslam Ali Müslümanların hicri yılbaşı edi ama ama ne yazdı muhtemeliler ne yazdı muhtemeliler ne yazdı bakınız Hristiyanların yılbaşısı olacağı aylar önce biliniyor muhtemeliler evdeki ufak çoğu biliyor yılbaşı yılbaşı diye muhtemeliler yılbaşı hazırlığı yılbaşı hazırlığı yılbaşı yılbaşı yılbaşı başa Hristiyan'dan yılbaşısı. Halbuki Yâdin yılbaşısı başka kimlerin Hintlerin de başka böyle. Herkesin başka takvimi var böylece. Işte. Ne yazık ki bizim gibi gafil Müslümanlara yıl yılbaşısına böyle muazzam bir ilgi varken herkese bunu konuşurken ne yazık ki Müslüman'a yılbaşısı çok ama çok sönü geçti muhtemelen emin olun evlerimizde, mu bunun farkında bile varmadılar. varmadılar halbuki İslam yılbaşını inşallah daha canlı olmamız gerekiyor o gece her herkes evine bir şey getirmeli evlatlarına bak yavrum bak akşam bizim yılbaşımız değil böyle yani çürükta bu daha bir iz bırakıyor onun beyninde bak babam bana böyle getirirdi getirir diye. evdeki hanım da o günü biraz daha özel bir şey yapması lazım. Çoluşlar bir şey yapması gerekiyor. Bugün Müslüman'ın yılbaşıları diye Bunu e, Telefonla her şeyle birdir. Tabi tebrik etme gerekiyor azı cemaatimiz. Tabii, ne yazık ki çok ama çok çok sönü geçti azı cemaatimiz. Bu da nedir? İslami duyarlılığımız Allah okuduğum bu kadar gafletti. Allah inşallah İslam'ın hayrı mübarek Diller Fatiha.